394. konu, Ammar bin Yasir'in şehit olmayı temenni etmesi. Ammar bin Yasir, Sıfin'de savaşıyordu, fakat şehit olmadığı için Hazreti Ali'ye geldi ve, ey müminlerin emiri, bugün şehit olmayı umuyordum, fakat Allah nasip etmedi, dedi. Ali de ona, böyle yapma, dedi. Ammar sözünü üç defa tekrar etti. Sonra ona biraz süt getirildi. Onu içtikten sonra, Hazreti Peygamber, bu sütün dünyada içtiğim son içecek olacağını bana söylemişti, dedi ve sonra savaşmaya başladı, o gün şehit oldu.